يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الجها فبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويرفل لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فلدا عظيما أما بعد fa istaghal hadis kalamu Allah ve khair al hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi sallam ve şerl mûrû muhtetas ha ve kulla muhteten bidâa ve kulla bidâa dâlala ve kulla dâlala konu ve 40. dersimizi göreceğiz. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Geçen derste gördüğümüz. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ı öldürme teşebbüsleri ve e, ekonomik boykot. Umumlu olarak müminlerin, iman edenlerin, hatta onların kabilesinden olan, <gülüyor> yani Beni Haşim'den oğullarından ve Abdülmutaif oğullarından olan hem mümin hem de kafir kimselerin ekonomik olarak e, muhasara altına alınması konusunu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 böyle öne önde olmayı, öne çıkmayı yani bu Sıdk'ını, doğruluğunu, imanını e, ortaya koymayı gerektirir. Bu iman insanı buna sevgiler. eder. Tıpkı Ömer Radiyallahu ve Hamza Radiyallahu yaptığı gibi bu iman ve Sıdk kişinin imanı ve doğruluğu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 İleri gelenlerinin yeryüzünde fesat çıkardığını aleyhissalatü vesselam bunun da bir gerçek olduğunu böyle ashabına öğretiyor. Bununla terbiye ediyor. O yüzden diyor ki Sahih i hadiste kum fid dünya keenneke ah keenneke garibum ev bir sebib dünyada dünyada bir garip gibi olur. Garip bir kimse yahut da yoldan böyle gelip geçen bir kimse gibi olur. Yani değer verme etrafındakilere. Onlara takılıp kalma. Onlara değer verirsen, takılırsan peşinden gidersin. Ama yolcu öyle değildir. Yolcunun gideceği bir yer var. Ulaşacağı bir mekan var. Oyalanmaz sağda solda. İşini halletmeye o gideceği yere. Yani burada kast edilen tabi ahiret. Ahirete gitmek için hazırlık yap. Oraya önem verir. Oraya iltifade. eder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 Ama yaşantıdan daha fazla etkilerin. Allah azze ve celle yaşamayı nasip etsin. Evet. evet kardeşlerim, aleyhissalatu vesselamın dünyaya olan bu bakışı yani önem vermemesi, değer vermemesi, Kureyş'i adeta çıldırtıyor. Kureş kafirlerini son derece rahatsız ediyor. Ama aleyhissalatu vesselam acayip bir böyle atılganlık ile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 doğruluğu, bu sebatkarlığının bereketiyle de Allah Azze ve Celle hem ona hem de ashabına yardım ediyor. Hem de çok büyük bir yardım. Ediyor. Öyle demiyor mu allah Teala? اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهِ يَنْسُرْكُمْ وَيُفَبِّتْ Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, yani Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılardır. İşte başta Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yardım ediyor. Ve ashabına yardım ediyor. Evet. Yine Müslümanın rivayet ettiği bir hadiste Suheyf Rab'i Allah'ın gelen bir hadiste diyor ki Mü'min'in her işi acayiptir. Hoştur yani. Her halükarda o onun için bir hayır vardır. Ama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 bizleri onların sınıfına kapsın. Evet. Diyor ki müellif ben bilmiyorum diyor. Belki de belki bu zillet veyahutta başka başka suretlere çevrilme mes'h dediğimiz olay onların yani bu ümmetin, Müslümanların imandan, İslam'dan, dinlerinden yüz çevirmeleri Şehvetlere ve oyunca, oyun ve eğlenceye dalmaları da olabilirdi. Onlar imandan yani hepimizi kast ediyoruz. Özellikle bu işle iştikal eden, bu şekilde dininden yüz çevirip de, yüz çevirip de şehvetle, oyun ve eğlence ile uğraşan, onlara dalan kimseler için geçerli. Allah Azze ve Celle bakın ne diyor? Hadis suresinde yazdılar. Yalnızca bir şeyi öğrenmek istiyorlar. Yalnızca bir şeyi öğrenmek istiyorlar. Yalnızca bir bir eğlence oyun ve süsten ibaret. şeyi öğrenmek istiyorlar. Yalnızca bir şeyi öğrenmek istiyorlar. Yalnızca bir şeyi öğrenmek istiyorlar. manlarda bir şeyi bir şeyi Bununla insan ne yapar? Bu çoğalmayla övülür. Malların ve evlatların çokluğu. Dünya hayatından ibaret. Kemetele gayb bir yağmura benzer. Acebel kuffara nebatı. O yağmurun getirdiği sularla nebatı yani bitirdiği bitkiler çiftçinin hoşuna gider.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 Koşun. Oraya yarışın. Ve cennetin arduhaki ardı semai vel ard. Ve cennete koşun. O cennet ki genişliği gökler ve yerler kadardır. Süleyman Allah. O iddet kimler için hazırlandı? O iddet evet. lillezine amenü billahi ve rusuli. Allah'a ve rasullerine iman eden kimseler için hazırlandı Allah Azze hazırladı. İman edip saliha meşleyen, Allah'a ve iman eden kimseler için. Subhanallah. ذَلِكَ فَضْلُ Allah يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءَ Bu ise Allah'ın fazlıdır, lütfudur dilediğine verir diyor. İşte Allah Azze ve fazlı bu. İman edenler içindir cennet hazırlanmış Bunu dilediğine verir diyor. Allah'ın bizden bunu mahrum eylemez ve biz Allah'ın lütfundan hep istemeliyiz, istememiz gerekiyor ve hep ona şükretmek gerekiyor. Wela <gülüyor> tetemennu faddal Allahu ba'dakum faddama bihi ba'dakum ala ba'd. Allah'ın birbirinizden üstün kul şeyleri temenni edip durmayın. Li-rricali nasiibum mimma kesebu. Erkekler için kazandıkları şeylerden bir pay var. Ve lin-nisay nasiibum mimma kesebu.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 Ahirete, ahirete kadar, yani kıyamete kadar yıkılmayacak bir temel atılıyor. O kadar değerli insan Evet, ikinci elde edeceğimiz ders, kardeşlerim imtihan olmak, musibetlerle belalarla imtihan olmak, imanın cilalanmasına, imanın, kişideki imanın parlamasına, böyle aklaşıp paklaşmasına sebep oluyor.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 Ama bir de sen onu görüyormuşçasına düşünüp ibadet, etme, ibadet etmeye Allah, en layıkıyla ibadet etmeye çalıştırsın değil mi? Yani karşında Allah Azze ve Celle var. Çünkü bir hadiste öyle diyor. Kişi secde ettiği zaman Allah Azze ve Celle onun karşısındadır. Secde ettiği yerin karşısındadır diyor. Secde cihetindedir.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 Allah'ın değer verdiği, önem verdiği şeyleri başkası elde edemez. Kim layıksa kim ehilse onlar elde eder. Allah Azze ve Celle o ehilden olmayı, öyle kimselerden olmayı nasip etsin kardeşler. Muhammed Suresinde bakın. Walla nabulwanak, walla nabulwanak, muhatta nâlma al mujahidin min kum, ve nâlma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 Hazlemek gerekiyor. Ebu Malik el-Eşari'nin rivayet ettiği sahibi bir hadiste diyor ki bakın aleyhisselatu vesselam ispazul vudu şatrul iman abdesti güzel yapmak imanın, imanın yarısıdır. Abdest nasıl güzel yapılır? Besmele ile başlarsın Bismillah diyerek Ondan sonra bütün uzuvlarını üç defa yıkarsın. Ve yıkamayı tam yaparsın. Ağzına üç defa güzelce su verin. Burnuna herkese. Oruçlu olmanın dışından mübarekalı yaparsın. Yani iyice emin olursun. Sağlam yaparsın. Yüzünü güzelce yıkarsın. Sakalın varsa iyice onu hilallersin. Deriye su ulaşmasını sağlarsın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 ellerin kollarla birlikte yıkanması dedik. Başın mesti, kulakların mesti ve ayakların öpçeyle birlikte. Yani topuklarla beraber yıkanması. Ve bunun üç defa yapılması abdestin iyi yapılmasıdır. Ve imanın yarısı diyor. Aleyhisselatu vesselam. Velhamdülillahim mil'ul mizan. Allah'a hamd etmek, elhamdülillah demek, teraziyi doldurur terazinin kefesini dolduruyor. O tesbih ve takfir min Tesbih ve tekbir yani Subhanallah dediğiniz zaman, Allah'a Ekber dediğiniz zaman gökleri ve yeri dolduruyor allah kürd. O salatu nurun namaz nurdur. Yani her ibadete Ali vesselam ve selam bir tanımlama getirmiş. Ve zekatu burhanun Zekat burhandı, delildi. Zekat verdiğin zaman çok önemli elinde bir delilin oluyor. O sabrıdı ya Sabır ise bir ışıktı. Işıksız insan karanlıkta gidemez. Evet. Ama sabredenin ışığı vardı. Musibetlerde görebileceği, gidebileceği bir yer vardı. Yani nasıl hareket edeceğini bilir. Allah balemi. Ve Kur'an, hujjatul naka'u Kur'an ise yasının lehine. Yahut aleyhine bir delildir. Allah hakikaten. Eğer o Kur'an'ın okur, onunla amel edersen senin lehine olacak. Yok bilir, okur, bilir ve amel etmezsen aleyhine olacaktır. Kullun nası yağdû yağdû her insan sabahleyin erkenden çıkar. Erkenden çıkar. Feda'un nefsehu nefsini satar. فَا مُوْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا Ya e, azat eder kendi nefsini, yani ateşten azat eder, haramlara dikkat ederek yahut nefsini helak eder. O haramlara düşerek ve gayrisine. Subhanallah. Her insan böyle diyor. Erkenden çıkar, sabahleyin nefsini satar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 küçük veya büyük sabretmesi gerekiyor. İstenen bu. Ve İbn Müneh, Münebbih diyor ki salihlerden bir insan belayı nimet, belayı nimet ve rahatlığı da musibet add edinceye kadar kamil bir şekilde fık edemez. Tahkik olamazsın. Sübhanallah, nasıl? Yani sana bir bela gelecek, onu nimet adde edeceksin. Yani açık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 Diyor ki iki nimet arasında sabaha erdim diyor iki nimet bilmiyorum bunlardan hangisi faziletlidir birincisi Allah'ın örttüğü günahlar ki hiç kimse hiç kimse o günahlarıla o günahlarla beni ayıp dayamayacak Allah bunu da örttü diyor yani o gece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 Allah Azze ve Celle birini sevdi mi insanların kalbine de onun sevgisini koyuyor. Önce gökteki insanlar seviyor. Gök şey gökteki insanlar diyorum. Göktekiler yani melekler seviyor. Allah Azze ve Celle bir kulu sevdiği zaman "Ey Cebrail ben falanca kulu sevdim. Sen de onu sev." Cebrail nida ediyor. "Ey gök ehli Allahu Teala falanca'yı seviyor. Siz de onu sevin."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 gönüllerde onlar, onlar için bir sevgi var diyeceklerdir. Allah'a Yani bir Allah'a Allah yanmaya çalışmamız lazım. Allah Allah Allah'ını zümrün etmek, Allah'ını sevindirmeye çalışmamız gerekiyor. Öyle Gönlü olursa zaten Allah'ın gönüllere, insanlara da, da sevindiriyorlar. O insan. Allah'ın sizi seviyorsan sana da sevilecek. Ve sevmeye olunca olacağı, sizi gönderdi sevilecek, fene olacak. Fene olacak. Fene fene fene sevilecek. Ama bu öyle şey değil. Şey, önemli şey. olan Allah'ını <gülüyor> Evet, evet arkadaşlar. Velal Allah, muslimetlerle sevinen kimse, kimse Bir sıra, gibi bir ne diye ayinlerde senem, akşamları da ne Dünya ehlinin, dünyaya adamın kimselerin rahat olarak, Güzel mi Rahat, yaşam, yaşam, rahat yaşam, yaşam, gibi. Belan mıdır? kimse? Rahat mıdır? dini, aranımları düşünen kimse? Ne gibi ayinlerde yaşandığı gibi yaşamayan kimseler. Çünkü ama her dediğimde. Meviyat-ı İslam'ın İslam ashabıyla ashabını e, dünyaya sevdirilmiş ve onların şan ve şefh edetini şan kıyamete kadar vakit edilecek. Onların e, üstünlüğü, fakir kıyamete kadar devam edecek. O ashabımın o güle ashabımın o güleci sabrı ve sebatı Dünyalarını da bulundurmuştur. İşte böyle i̇şte onlar musibetlere sabret ettikleri sürece ondan sonra gelen insanlar, sabret ettiklerinden olayı dağılırsa hep sabret eden kimseler anılmaya dağılacak. Allah'ın dilediği kadar. Ama ashab, razılla iddiat ve selamın ashabı adlarıyla okumuştur. Onlar anılmaya dağılacak. Allah, Allah onların üzülmesini aşağıya versin. Üçüncü, cemaat. Cemaat, cemaat olmak, kuvvet ve güçtür. Yani. Üçüncü, çarpanın ders cemaat olmak. Çok önemli. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'ı <gülüyor> ve asham'ı <gülüyor> ve hafiyyelerini muhasan eden, ökonomik bahsi umurlayan, bu bahsacı zihniyetin aldığı kararlar, <gülüyor> yapmış olduğu uygulamalar ne ile son buldu? Birlik teklikle. Birlikte, birlikte hareket etmek. Cemaat olma ve sımm. kelimelerin, sözlerin, dillerin sımm. bir olması ile. Ancak yani yani beş kişilerden bahsetmişiz. Onlar anlaşıyorlar, sımm. bir grup haline geliyorlar, ondan sımm. sonra tek bir kelimelerle itade ediyorlar, ve ne neticede diyeceğiz o bu ekonomik da konuları farketiyor. Cemaat halinde artık hepimiz beraber Tabii bunun, bunun öncesinde bu, bu işi iş yapana, bu e, işçilerden, ama bu bize bir şey öğretiyor, birlikteliği öğretiyor, cemaatliği öğretiyor. Evet. Bunun öncesinde. Bakın, İslam'ın ahsabının sabrı, onları çok çok zarar mm. bir Ve birlikte de birbirlerine kemeler birbirlerine hak ve sabrı Ve onun üzerine de sabah <Gülüş> gösterenler. Bunun mevkiyesinde de Allah'a emanet <Rossum> o boyunca kurtaran, o durumdan kurtarıyor. Bugün Müslümanların kardeşlerinin, birbirlerinin daha çok birlikte olmaya, kelimelerimizin, sözlerimizin daha fazla bir yolunluğuna yani ağır Yapmaya, yapmaya, bir arada olmaya çok, çok daha Ama maalesef param harçlıyor. Her geçen gün gururuk gururuk bir gurur bir daha doğuruyor. <Gülüyor> Bugün bu sürekliğinden <sebepler>, <Gülüyor> İnşallah Allah'a döneceğine Bizi bu musulü üreten bebeği sorumlu unutmaz. Bizi birleşenlerden cemaat olan Allah'ın izniyle tüm sığınım sırtı sarılıp o halde hareket eden o şekilde yaşayan ısrarlanabiliriz. Ölülmekten, fırtalanan anı gelmekten korusun. Allah'ın Teala yapının Alübüran Suresinde cemaat olmaya işaret ediliyorlar.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 Cemaat olmak üzere. Cemaatten ayrılan kardeşlerim, insanlarınızla kardeşleri, partili kardeşleri sürüden ayrılan koyuna benziyor. Sürüden ayrılan koyuna nasıl kurt kapansa cemaatten ayrılan insanlara fikir neler alır alın. ve onun dinine nasıl yaklaşır? Sohbet eden, ilim alakasından, cemaatten ayrılan insanlara akide ne yapıyorlarmış? İşte sizin ayrı durumlar hangi? Hep böyle olmuştur. Onun için cemaat olmakta, birbirlikte hareket etmekte, haleleşmekte, iyiliğe emredetmekte her zaman için hayır Onun için Alman'a, Suresi'nde ''Ve insane lebe'l-khus'' ''Ahzal'in ne olsun, kimlik hakkında neybine ki insan'ın tüsü var mı içerisindir?'' ''İnnene ne ''Ancak iman eti Başka? وَتَمَعْصَوْا بِالسَّبْرِ وَتَمَعْصَوْا وَتَمَعْصَوْا بِالْحَقْ وَتَمَعْصَوْا sabır. Hakkı, birbirlerine tavsiye eden, hakkı tavsiye eden, ve sabrını tavsiye edenler. İşte burada diyor, sabrın ve hakkın tavsiye edilmesi cemaat olmayı Yani adamlarında kime sabrını tavsiye edeceksin? Kime hakkı tavsiye edeceksin? Kardeşinle paylaşmazsan, bildiklerini kime yapacaksın yalnız kalırsa, cemaattan ayrılırsa sultanım İslam dini cemaat dini. Cemaat dini birlikte Yine bu gerat olmayı ifade eden bir hadis sonra önündü bir hadis Numa'nın dışı bir hadisinde diyor ki ''Madem yeşkurul faim'e neden yeşgürür Kerebiyyona? Azada bize şu an şükür bir etmez. Birçok insandan gözüküyoruz. Azada kanaat etmez, şükür etmez şu an şükür etmez. Ve ben de neden Kim insanlara ne? teşekkür, etmezse, teşekkür, teşekkür etmez bana teşekkür etmez. İnsanlara teşekkür, i̇nsanlara teşekkür etmek nazikliktir, kibarlılık, edeptir. Sana bir şey yaptığınız zaman çok bir şey yaptığınız teşekkür ederiz insanlara. Bu, hadi dedi o sadece. Fiyatı ya, hadi dedi bana. Ne güzel, ne güzel. Yok öyle <gülüyor> kaba Teşekkür ederiz. İnsanlara teşekkür etme. Allah'a teşekkür, Allah'a şükür etme. Ve tehditlerin üzerine girdiklerine şükür. Allah'ın nimetleri hakkında da bahsetme, konuşmama, şükürdür. Yani ne gibi ama adı geçen bu durumda aramam olur diye bahsettin. Allah'ın Allah hududu veredir, bana ve çocuk, çocuk veredir. Allah'ın Allah hududu veredir, hastalığından iyileştirir gibi, Allah'ın nimet veredir, bahsettin. Allah'ın nimet veredir, iman ettin. Sadece nimet yapmaya, yapmaya çalışıyorum, çalışıyorum demek, demek bir şükür, şükür bir Ve terbuhak kururum. Allah'ın nimet veredir, bahsettin. Tereket etmek tek tek dururum, yanına köyde Ve cemaatü ve cemaat rahmetun ve tur katu cemaat rahmet ayrıdır ve azabdır. Ayrıdır, azab ve işkencidir, sıkıntıdır. Evet, bugün Müslümanlar bize, <gülüyor> yani bize bu rahmetine, cemaat olma rahmetine çok çok rahmeta, çok ihtiyar işletebiliriz. Allah bizi cemaat olma şuuru ver. Biz cemaat olma <gülüyor> şuuru ve bize rahmet edin. <gülüyor> ve bizi ayrıldıtan ne diyeceksiniz? Değil de, de, de nimeti. Yani güvende evet. Bakın şu Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? yok. Bir, bir, bir, bir Değil mi? Bir şeyden Değil mi? Veya bir kötü bir haber almış şeyiniz. Sana bir sıkıntı bir diye bir korkun yetişen yok. İşinle evine gidip, gidip geliyorsun. Bir evinliğe sosu sunuyorsun. Güvenlik sosu sunuyorsun. İstisna durumlar hariciz. Bazen insanlar için istisna durumlar hariciz. Genelde bir evinliğe durumun asıl. İşte bu evinliğe, bu güvenliği bu evinliği Aleyhisselatü Vesselam ve Ashab-ı Mekke'nin o günlerinde, o süntü günlerinde hiç görmüyor. Böyle Böylelikle emniyet içerisinde değiller onun. Her an başlarına işi işlememesine, birilerinin zulmemesine, birbirlerinin birilerinin yapmasına korku ve yetişe içerisinde. Aleyhisselatü Vesselam'a Ashab-ı Kur'an'da da anlatılır. Peygamberlerinin yanından Aleyhisselam yani, yani, etrafından, etrafından böyle kapılıp kaçırılacakmış, kaçırılacakmış gibi hissediyorlar. Böyle bir şuur içerisinde, emniyet, emniyet yok, yok, sıfır yani. yani. Her hmm. insan bu, bu korkuyu, bu, bu güvensizliği, bu güvensizlik, güvensizlik ortamını zaman zaman, zaman yaşamıştır. Yaşamış. Ama bu bir nimet, emniyet içerisinde bulunmamak bu bir nimettir. Bunun kıymetini bilmek lazım. şükür etmektir. Bugün Suriye'deki kardeşlerimiz, emniyet yoksul olduğu için, güven ortamı olmadığı için Türkiye'de kaçma milletetlerine ne yapıyorlar? Hicret edebilirler. Neden? Kendisi kendilerinden elimi değil, çocuklarından elimi değil, eşiklerinden elimi değil. Her an başlarında bir şişe edebilirler. Her an tecavüzü de uğrayabilirler. Allah. Her şeylere helat edebilirler. Onun için Hicret edebilirler. Emniyetin hâsız olamadığı için işte. Allah'a derecede birbirliğe elini koydu mu, bu onlar için büyük ölümlülüyor. İşte onun için diyorlken, İstihar ve Selam Sahih Razi o kadar beşinci bir tanedeki her kim diyor, malı ve ailesinin içerisinde emin olarak, güvenin içerisinde bedeninde de hastalık olmaması afiyet içerisinde bedeninde de afiyet içerisinde ve evet. yanında da bir günlük yiyeceği olduğu halde sabaha erişirse sanki diyor dünyanın en değerli şeylerine hayır olmuş gibi. Yahu dünyanın tamamını elde etmiş gibi diyoruz. Çok. Çok iyi bir günler. Çok, Çok. iyi. Tekrar ediyorum. Her, Her kim ailesi ve malı içerisinde, emniyette olana güvenin içerisinde ve bedeninde de bir hastalığı olamazsın, ahiret içerisinde. Bir günlük de yiyeceği olduğun anında sabaha ederse, sanki dünyanın en değerli şeylerini, bu ayakta tamamını elde edecek. Bu, bu neyine de kaç günlere yaşıyoruz, kaç Tamam. Allah'a Allah eksik edilmesin ama her şeyden memnisi şükürünü e eda etsin e e şükür evet, bu hazretimizde saygılar kayıt eder evet kardeşlerim Müslümanına emniyet nimetini güvenlik nimetini e kaybettiklerinde, güvensizlik hali olduğu zaman rahatsızlananmaya, huzursuzlananlara başlarına ve hesaplarındaki bütün mezzetli olan haz alamayacak şeyler onlardan kaçar bir derbe bozuldu. Hiçbir, Hiçbir şeyden bir haz Bugün yaşayan, yaşayan insanlar var. var. Sizlik oradan emin olun. Onlara imraat edin. Allah'ın hala Allah Allah hakkıyla nimetlerine hakkı şükür, şükür edilmeli. Hem, hem insan hem, hem, hem beden ile şükür edilmeli. Hakkıyla karar etmeyi ve neticede vaat ettiği o arzım cennetlerimi, fethes cennetlerimi elde edemeyiz. Bizleri, çoluğumdu, çocuğumdu, eşlerimde, annelerimizi, babamalarımızı, İslam'ın üzere yaşattın ve İslam'ın üzere öldürürsün. Allah'a emanet ve sallallahu aleyhi ve yana mühamdülillah. Sübihane Allah'a emanet ve şehrimler.